Çocuklarımız, kapatmayın onları, görsün mumilik gözler, güneşin yedi rengini. Tutmayın onları, uzansın mumilik eller, kır çiçeklerine binbir kokulu. Engellemeyin onları, konuşsun mumilik diller, sarsın her yanın cıvıltıları. Çekmeyin onları, duysun mumilik kulaklar, doğanın tüm sesini. Bağlamayın onları, koşsun mumilik ayaklar, assın dağları tepeleri. Gören gözdir değerli olan, duyan kulaktır, konuşan dildir. Koşan ayaktır, tutan eldir. İnsan bunlara değerdir. Merhaba, Bir Ses Küçük Programında daha birlikteyiz. Ben Rabia. Bu hafta yapımcı olarak sizlerle beraberim. Bu haftaki konumuz çocuk ve edebiyat. Konumuz ise az önce size çocuklarımız şiirini okuduğum Necdet neydim. Hoş geldiniz Necdet Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Valla soruların en zoru galiba bu olacak. En zor soruyla başlıyoruz. Ee, ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi e, Çeviri Bilim Bölümü Almanca Mütarecim Tercümanlık Ana Bilim Dalında öğretim üyesiyim. E, ama onun dışında e, Çocuk ve İlkençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Çocuk Hakları Koalisyonu'nun kurucusuyum. Çocuk Araştırmaları Merkezi'nin kurucusuyum ve e, son çalışmamızda çocuk ihmal ve hissismari önleme platformunun e, kurucularından birisiyim. Necdet Bey, hem çocuk kitapları yazıyorsunuz, hem çocuk edebiyatı eleştirileri yayınlıyorsunuz, Hı. hem de çocuk edebiyat çevirileri yap yapıyorsunuz. Nasıl Hı. ve ne zaman çocuk edebiyat konusunda çalışmaya başladınız? E, şimdi çocuk edebiyatı konusunda 1990'ların başında. Ee, bu alanda işte hem çeviri hem de e, diğer çocuk metinleri incelemelerine başladığımda e, o alan benim için bir tutku e, haline geldi. Ve e, 90'dan bu yana çocuk edebiyatıyla ve çocuk e, kültürüyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Kitaplarınız sadece çocukları için mi yoksa yetişkinler için de çocuk kitapları yazıyor musunuz? Şimdi öykü, roman, şiir, masal uyarlamaları bu tip metinlerim tabii ki çocuklar için. Ama onun dışında bir akademisyen olarak da yani üniversite hocası olarak bir bilim insanı olarak da ben aynı zamanda çocukla ilgili çocuk edebiyatıyla ilgili akademik araştırmalar yapıyorum. Ve o konuda 6 tane kitabım var. Onlar da tabii ki yetişkinler için. Çocuk edebiyatı nelerin sonucu olarak çıkmıştır? Dünyada ve Türkiye'de ne zaman ilk eserlerini vermeye başlamıştır? Ee, çocuk edebiyatı aslında çocuğun ayrı bir dünya olarak keşfedilmesiyle başlamıştır dersek herhalde çok basit bir tanımlama yapmış oluruz ve anlaşılır bir tanımlama yapmış oluruz ama... Bugün bizim anladığımız anlamda sizlerin okuduğu kitaplar geçmiş dönemden kalmış olan bugüne kadar gelen o klasik kitaplara falan baktığımız zaman çocuk dünyadaki ekonomik ve sosyal değişimlerin getirdiği bir süreç sonunda çocuk anlayışı çocuğa bakış değişmiş ve bu değişimle beraber aynı zamanda çocuk edebiyatı da ...ortaya çıkmıştır. Edebiyat tarihi içinde... ...çocuğa ve çocukluğa bakış nasıldır? Ve ne gibi değişiklikler göstermiştir? Dünyada ve Türkiye'de bazı farklardan... ...farklardan bahsediliyor... Bahsedil... ...bahsedilebilir mi? Evet. Çok hoş oldu. Ee, yani tabii ki e, o soruyu... soru ...zor bir soru. E, zor bir soru sorarken de böyle... E, ...küçük teklemeler doğaldır. Kendi içinde güzelliktir o. Ondan hiç e, bence... Sakınma derim, çekinme. Şimdi sorduğun soru gerçekten çok zor, ağır bir soru. Yani çocuk edebiyatı içerisinde çocuğun yer alışı, çocuğun farklı biçimlerde değerlendirilişi. Şimdi şöyle söyleyelim, bu modernleşme başlamadan önce feodal sistemde, feodal kültürde ee, ve o dönemlerdeki e, sözlü metinlere baktığın zaman çocuk çok fazla o metinlerin içerisinde yer almaz. Ancak şöyle bir şey vardır masalların içerisinde e, doğrudan çocuğa göre anlatılmış çocuğa göre söylenmiş olan masallar vardır. Onlar da işte kızları ve erkekleri ayrı ayrı eğitmek için e, hazırlanmış e, özel masallardır tarihsel süreç içerisinde. Ee, onlar birazcık çocuktan bahsederler ama e, sonra dönem olarak işte e, sanayileşme gelir, modernleşme gelir. Bunlar e, yavaş yavaş sizin eğitim süreci içerisinde öğreneceğiniz, farkına varacağınız şeyler. Ama e, bizi dinleyenler açısından bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Modernleşme ile beraber çocuk anlayışı değişmiştir. Neden? Çünkü o zaman modernleşmenin ardından... Ulus devletler ortaya çıkmıştır, e, aile ilişkileri değişmiştir, üretim ilişkileri değişmiştir. E, o çerçevede e, çocuk daha çok eğitilip topluma kazandırılması gereken... Sanayide kullanılacak bir figürü ortaya çıkarmak için ya da toplumsal figürü ortaya çıkarmak için ki belki daha sonra üzerinde konuşuruz ideal figürler yaratmak için çocuk edebiyatından yararlanılmıştır. Ama 20. yüzyıla geldiğimiz zaman 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında bu çocuk ve gençlik edebiyatı zor bir aşamaya gelmiş. Neden? Çünkü o dönemdeki çocuk ve gençlik anlayışı tek tip anlayış, tek tip çocuk, tek tip genç figürü olduğu için daha sonra ciddi sakıncalar yaratmıştır. Hatta Batı'da, Avrupa'da bu tek tip anlayış sonucu faşizm ortaya çıkmıştır. Ve o zaman da işte ardından ne gelmiştir? Savaşlar gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gelmiştir. Ondan sonra ama... Ee, çocuğu yeniden sorgulamışlar, yeniden değerlendirmişler ve e, çocuk gerçekliğinin, çocuk haklarının, e, çocuğun bir özne olduğunun farkında olan edebiyat 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Necdet Bey, sizin Çocuk Hakları Koalisyonu'nun kurucu üyelerinden biri olduğunuzu biliyoruz. Hı hı. Çocuğun edebiyattaki yerini çocuk hakları açısından değerlendirebilir miyiz? Türkiye'de mi diyorsun? <gülüyor> ...yoksa evet. genel anlamda mı? Genel anlamda. Genel anlamda dersek çocuk hakları... E, ...çocuk hakları... E, ...batıda edebiyata... ...daha erken girmiştir. Çünkü az önce söylediğim... ...bu tarihsel gelişim... E, ...yani ikinci dünyası, dünya... ...dünya savaşlarının ortaya çıkması... ...edebiyattaki teklif figürün... ...zararlı olması konusu... ...ele alınmış ve tartışılmış... E, ...özellikle... 1960'tan sonra... ...batıda yayınlanan çocuk edebiyatı e, metinlerinde, çocuk kitaplarında, şiirlerinde, öykülerinde, romanlarında... ...çocuğun e, hakları özellikle gözetilmiş ve hatta bu eleştirel olarak denetlenmiştir. Bizde ise çocuk haklarından e, daha çok çocuğu eğitmek ön planda olduğu için... E, ...edebiyatta uzun bir süre bu anlayış, eğitim anlayışı öne çıkmış... Ama 1990'lardan sonra özellikle 95'lerden sonra yazılan çocuk kitaplarında çocuk hakları yavaş yavaş bizim edebiyat metinleri içerisinde yer almaya başlamıştır. Ama yeterli midir diye sorarsan hayır derim. E, henüz daha bu süreç emekleme aşamasında daha çok sarf edilmesi gereken emek var diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir ara, ara verelim. Sizler için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Parçayı dinledikten sonra... Tekrar birlikteyiz. Imagine there's no heaven It's easy if you try no hell below us above us only sky imagine all the people living for today imagine there's no country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 Karşımızı dinledik, biz yine buradayız. Çocuk ve gençlik edebiyatı eleştirisi denliğinde genelliksel olarak bakıldığında temelde arananın öğreticilik olduğunu söylüyorsunuz. Çocuk ve gençlik edebiyatında eleştiri kültürü ve eleştiri ölçütleri nelerdir? E, şimdi bu konuyla ilgili konuşmaya kalkarsam bir kitap kadar konuşurum. Ama <gülüyor> şimdi galiba 10 cümle söyleyeceğim Şimdi eleştiri dediğimiz zaman Çocuk edebiyatında eleştiri Bu çok önemli bir alan Neyi Eleştirmemiz gerekiyor? Bir, bu hem Sizler için, çocuklar için de Gençler için de önemli Bir, edebiyat metni O okuduğu edebiyat metni Çocuktan ne kadar bahsediyor? İki O edebiyat metninin içerisinde Çocuğun gerçekliği, hayatın içerisindeki duruşu, hayatı algılayışı, etrafındaki hayatın nasıl çizildiği ve o e, hayatın içerisinde çocuğun kendisinin bir birey olarak varoluşu, bir özne olarak, bir kimlik olarak varoluşu o edebiyat metni içerisinde gerçekleşiyor mu? Ya da gerçekleşmiyorsa yazar bunu sorguluyor mu? E, yani eleştirel bakabiliyor mu? E, şeklinde. Bir takım değerlendirmelerin yapılması lazım. Temel olan şey şu bir çocuk olması gerekir e, ya da çocuğun algıladığı ke kendi çevresinde yaşadığı şeylerin olması gerekir. Bunların eleştirel yaklaşılması gerekir. Çocuğun haklarının birey olarak varlıklarının ve çok da önemli bir şey şudur. Hangi yaş grubuna yazıyorsanız o yaşın gerçekliği içerisinde edebiyat metninin oluşturulması gerekir. Hep şöyle yanlış anlarlar çocuğu adam yerine koyun çocuk gerçekliğini ortaya koyun dendiği zaman çocuğu böyle kocaman adam yerine koyalım diye adam yerine mi koyacağız diye sorarlar. Hayır çocuk kendi yaşının gerçekliği içerisinde bir değer olarak algılanması gerekir ve ona göre metne yansıtılması gerekir. İdealize kız ve erkek figürlerinden bahsettiniz. Aha. Bunları bize biraz açıklar mısınız? Ee, az önce zaten bu edebiyat serüvenini anlatırken küçük bir noktada değinmiştim hatırlarsan. Evet ideal erkek figürü, ideal kız figürü. Şimdi ideal kız figürü nasıl olur, ideal erkek figürü nasıl olur diye e, şey yaptığımız zaman bu birazcık masallara da dayanır. İdeal kız figürü masalların içerisinde cici kız olacaktır, tertemiz olacaktır, üstü paşı temiz olacaktır, saçları taralı olacaktır. Kimseyle kavga etmeyecektir, her denene evet diyecektir. Ondan sonra e, hizmet etmeyi bilecektir. Bunlar ideal kız figürleri. E, ondan sonra yani bir kadın olarak, bir eş olarak, bir anne olarak falan kendini geliştirecektir bütün bunlar. Gelişim süreci içerisinde kendinde edinilmesi gereken rollerdir, figürlerdir, temel rollerdir. Erkekler de, erkekler de dış dünyaya çıkarlar. Onlar orada kahramanlık yaparlar. Bu kahramanlıkların ödülü olarak da işte böyle kendini cici bir şekilde yetiştirmiş olan e, prenseslerini bulmuş olurlar. Yani biri beyaz atlı prensini diğeri de prensesini bulmuş olur. Bunlar ideal figürler. Şimdi e, diğer e, çocuk kitaplarındaki ideal çocuklarda da mesela... ...öyle çocuk tipleri görürsünüz... ...üstü başı tertemizdiler... ...arkadaşlarıyla hiç kavga etmiyordu... ...ondan sonra derslerine çok çalışıyordu... ...öğretmenlerine saygılıydı... ...küçüklerini severdi sayardı... ...ondan sonra hep yardım severdi... ...hiç kimseye... ...zarar vermezdi... ...böyle cici çocuk tipleri... ...şimdi düşünebiliyor musun böyle bir tip... ...yani her şeysi temiz... ...ondan sonra sürekli ders çalışıyor... ...kimseyle kavga etmiyor... Ee, yani böyle bir şey. Hiç arkadaşıyla kavga etmeyen biri tanıyor musun sen? Hayır. Ha, i̇şte yani mesela demek ki böyle bir ideal figür geçerli değilmiş demektir. Peki siz çocuk edebiyatı eleştirileri yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Ee, bu söylediğim şeylere özellikle dikkat ediyorum. Yani e, çocuğa sen böyle bir çocuk ol diye yazmaya kalkan yazarlar yazarları... Ciddi bir şekilde eleştiriyorum çünkü hiç kimse bir başkasına bir figür bir ideal figür dayatamaz ama ben bir kitap yazacaksam yani seni anlatacaksam ya da başka bir çocuğa anlatacaksam orada gerçeği senin. Veya bir başka çocuğun hayatın içerisindeki duruşunu, kaygılarını, özlemlerini, sevinçlerini, çıkmazlarını ya da çözüm yollarını, kendi bulmaya çalıştığı çözüm yollarını sorgulayıcı bir biçimde aktarmaya çalışırım. Asıl mesele okurun sorgulamasıdır. Okurun o metni sorgulayarak kendince çözüm yolları bulmaya çabalama süreci çok önemlidir. Yine çocuk haklarının temeli alırsak, çocuk edebiyatı eleştirilerinde çocuk haklarının ne kadar göz önünde bulundurulduğunu düşünüyorsunuz? Düşünüyor musunuz? Düşünüyor musun? Yani evet, e, yani şimdi çocuk hakları e, bu eleştirilerin içerisinde e, çok önemli bir soru sordum biliyor musun Rabia? Yani orada mesela bir çocuk edebiyatı metnini e, değerlendirirken ya da tanıtımını yaparlarken... Ee, çoğunlukla o eleştiri ya da tanı, tanıtımı yapanlar diline bakarlar kurgusuna bakarlar yani nasıl bir dil kullanmış iyi mi Türkçesi güzel mi hoş mu ondan sonra güzel bir kurgu yapmış mı kitap eğlenceli mi ama yani ondan sonra efendim e, anlayışı e, birazcık sorgulanır falan ama e, bence bir e, hangi alanda olursa olsun çocuk edebiyatı da yetişkin edebiyatı da o metnin o metnin hayata bakışı söylemi e, çocuğu nasıl ele aldığı hayatın içerisinde nasıl durdurduğu genç insana nasıl bir hayat tanıklığı yaptırdığı ve o tanıklığın sonucunda e, dayatmacı bir takım fikirleri var mı yok mu e, onların e, ele alınması çok daha önemli eleştiri sürecinde ama e, işin özü çocuk hakları dediğimiz zaman nedir? E, 0-18 yaş arasındaki her insan yavrusu çocuktur denir değil mi? Ve bu çocuk hakları beyannamesinin birinci maddesidir. Ha şimdi o çocuğu biz 0-18 yaş arasında e, edebiyatçısı olsun, eğitimcisi olsun, bir başka alandaki insan olsun kendisinin becerebildiği, kendi yeteneklerini ortaya koyabildiği ve en iyi şekilde ortaya koyabildiği ve bu koyma süreci içerisinde de en iyi şekilde kendini gerçekleştirdiği bir e, süreci e, desteklememiz gerekiyor. Edebiyatçı da bunu böyle yapması gerekiyor. E, o zaman işte hem eleştiriyi hem hakları e, metnin içerisine yerleştirmiş oluruz diye düşünüyorum böyle yaparsak. Günümüz çocuk ve gençlik edebiyatı konusundaki görüşleriniz nelerdir? Nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Daha iyiye doğru giden bir süreç var tabii ki. Yani daha önceki çocuk edebiyatına, gençlik edebiyatına baktığımız ama hep az önce söylediğim gibi sadece eğitici amaçlarla yazılmış olan ve işte dediğim gibi ideal figür yaratmaya dönük hep kitaplar, metinler yazılmış. Bu batıda da biz öyle yapılmış, bizde de böyle yapılmış. Ama daha sonra çocuk hakları, çocuğun bir özne olduğu, bir kimlik olduğu, bir kendine ait bir ...kişiliğinin, duygularının ve olması gerektiği ve o şekilde yetişirse daha sağlıklı iletişim koran bir insan olabileceği düşünüldüğünden... ...hem edebiyatta hem de eğitim sisteminde farklılıklar ortaya konmuş. Şimdi ben de aynı şeylerin bizde de yavaş yavaş Türk Çocuk ve genç Edebiyatı'nda kendine yer bulmaya başladığını ve... Üstelik bu çerçevede çok iyi yazarlarımızın da ortaya çıkmaya başladığını görüyorum. Ama daha gidecek çok çok yolumuz var. Ama keyifli bir yolculuk olduğu düşüncesindeyim. Çocuk ve İlk Gençlik Kültürü ve Edebiyat Araştırmacıları Derneği'nin kurucularındansınız. Hı hı. Bize bu dernek hakkında bilgi verir misiniz? Derneğe araştırmacılar nasıl ulaşabilir? Bir de derneğinizin çocuklar için çalışmaları oluyor mu? Ee, evet, Çocuk ve İlkenşik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği 1999 yılında kuruldu. Artık 10. yaşına girecek. Ee, bayağı İlkenşik dönemine doğru yaklaşıyor. Ee, şimdi o derneği biz e, hem çocuğun hem de gencin e, hakkında, yani çocuk edebiyatı, çocuk kültürü alanlarında e, hangi araştırmalar yapılmış, hangi kimler var araştırmacı... Onları o dönemde kimse yoktu ortada. Daha doğrusu bazı herkes tek başına çalışıyordu. Biz o insanları bir araya getirelim. Bilgi paylaşımı yapsınlar. Bilimsel çalışmalarını birbirleriyle paylaşsınlar. Hatta yeni ortak çalışmalar yapabilirler diye düşünerek öyle bir derneği kurduk. Orada şu anda 30'uza yakın akademisyen bizim derneğimizin üyesi. Akademisyen var, yazar var, araştırmacı var. Ee, şimdi onlarla beraber çalışmalar yapıyoruz ama son geçen yıl e, çok hoş bir çalışma e, gerçekleştirdik bir çocuk araştırmaları merkezi kuruluşunu gerçekleştirdik ve o çocuk araştırmaları merkezinde çocukla ilgili her alanda işte psikolojisinden pedagojisine edebiyatına hukukuna kadar her alanda yapılmış araştırmaları hat sinema tiyatro bu, bu, bu konular da var. Yani her alanda çocukla ilgili her alanda yapılmış araştırma çalışmalarını oraya bir toplayıp bir çocuk bellek merkezi oluşturalım istedik. O da yavaş yavaş büyüyor henüz bebek daha. Çocukla ilgili ayrı bir çalışma dediğinizde çocukla ilgili sempozyum, seminer, panel çalışmalarımız oluyor. Ve bunları da hem öğretmenlerle hem de bu alanla ilgili olan insanlarla paylaşıyoruz ve onlar da... Kendi bilgilerini çocuklara aktarıyorlar. Ee, böyle hoş bir çalışmamız da var. Bir Söz Küçüm programında sonuna geldik. Çocuk ve edebiyat konusunda bizimle paylaştığı bilgiler için Necdet Bey'e ve teknik masada bize destek veren Ela abiye de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Söz Küçüm programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen ıslık çalmayı bilir misin? Sen ıslık çalmayı bilir misin arkadaş? Hani paraladır. Arkadaşını çağırırken zili çalmak yerine ıslık çalarsın. Sen ıslık çalmayı bilir misin arkadaş? Yalnızlığını unutturan şarkılar söylersin. Kimi hüzünlü, kimi neşeli. Sen ıslık çalmayı bilir misin arkadaş? Korkularından kaçıp sığındığın limandır. Gece karanlığında ıssız sokaklarda. Sen ıslık çalmayı bilir misin arkadaş? Çal o dostum gelmiş diyeyim. Yalnızlığım yok olsun, korkularım bitsin. Güneş doğsun, gece yüklü ıssız sokaklarda. Çok teşekkür ediyorum. Çok da hoş okudun. E, ağzına sağlık. Maybe. Maybe.